bağımsızlar.org ya da İngilizce karakterlerle bağımsızlar.org adresinde bulabilir. info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan bağımsızlar ekibi ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta yine Günseli Baki ile Etki ve Dönüşüm serisine devam ediyoruz. Bu hafta konuklarımız Gastahne Çevre Gönüllüleri Nilgün Canöter ve Maya Arıkanlı Özdemir. Ee, hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ee, şimdi bugün e, Gazetane Çevre Gönüllülerini konuk ediyoruz. E, İstanbul'da bir e, endüstri mirası olan Hasanpaşa Gazetanesi'nin kamusal bir alanı olması için Gazetane Çevre Gönüllüleri 26 yıllık bir mücadele verdi. Ve aslında müze gazetaneye dönüşen e, ve mekan üzerinden bu mücadele yeni taleplerle hala sürüyor. Bunu biliyoruz. Bugün aslında topluluk oluşturma süreçlerimizde Kültür Sanat'ın yerini ve düzenlediğiniz festivallerinde katılımcılar etkisini konuşuyor olacağız. Ben ilk sorumu sevgili Nilgün'e sormak istiyorum ve aslında gazetecilerin çevre gönüllüleri nasıl bir araya geldi? Hatta sonrasında da bu örgütlenmeye mahallenin katılımı nasıldı gibi bir soruyla öncelikle Nilgün'e başlamak istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için bu güzel programa. Ben önce Hasanpaşa Gasanesi'nin minik bir tarihçesinden bahsedeyim. Anadolu yakasını aydınlatması için 1890'lı yıllarda kurulan bu Hasanpaşa Gasanesi aslında konum olarak çok denize Marmara denizine yakın değil ama kurbağalı dere aracılığıyla bu bağlantısını sağlayabilmiş bir alanda konumlanmış. Daha önce mesire yeriyken sonraki yıllarda göçmenlerin daha çok yerleştiği daha sonraki şimdilerde de hatta yel değirmenindeki sanatçıların geriye doğru gelmesiyle oranın farklı fonksiyona evrilmesiyle şimdilerde e, kültür sanat camiasından insanların da çoğunlukla kaldıkları, barındıkları bir alan haline geldi. E, Hasanpaşa Gazhanesi çeşitli devirlerle en son 1945'te İETT'ye devralıyor ve 1993'te de hava gazının üretimi sonlanmasıyla fabrika kendi kaderine terk ediliyor. Bu e, terk edilişte birlikte e, yıkım ve söküm işlemleri başlarken Mahallenin başvuruları, Kadıköy Belediyesi'nin çabalarıyla koruma kurulunda kurulunca 1994 yılında Hasanpaşa Gazhanesi için bir karar çıkıyor. Aslında bu karar çok önemli. Ee, geleceğe dair e, çok önemli şeyi o günden taa 1994'ten görerek diyor ki Koşkusuz geçmişte toplumların şekillenmesinde ve uygarlık alanında gelişmesinde çok büyük önemi olan bu işlevsiz sanayi yapılarının gelecek kuşaklara iletilmesi halinde geçmiş toplum katlarının yaşam koşulları, standartları ve ekonomik etkinlikleri hakkında belgesel bilgilerle somut bir şekilde geleceğe aktarılacağı gibi ben kısa keseceğim bunu. Bunun belki işte bir Avrupa'daki örnekleri gibi bir kültür sanat yapısına dönüştürülmesi gerektiği üzerine bir karar bu. Ee, bu kararı biz aslında kendimize birazcık da şey edindik yani hep bunun peşinden gittik yani bize bir ufuk açtı bu karar hatta mahalleden işte o yıllarda yine 94 sonrası e, sevgi bakkalımız ilk e, nüveleri o zaman başlıyor e, 2000 imza topluyor ve bu 2000 imzayı kendi e, bilgisi dahilde resmi bazı kurumlara veriyor ama tabii onlar öyle bir yerlerde duruyor yani herhangi bir şeye harekete neden olamıyor biz bizim başlangıcımız yani konuya devre girmemiz 1996 yılında 96 yıl Evet. Aslında bu kararla birlikte diyebilir miyiz yani Aslında o sevgi evet. bakkalın evet, e, topladığı imzalar da var bir, bir sonuca varmasa da ama bu biraz önce okuduğunuz önemli kararın e, böyle bir o mücadeleyin e, ateşini söyleyebiliriz. Evet, ilk ateşi İpliniz. evet çok Sevgi bakkalın topladığı imza ne hakkında? Buranın yeşil alan olmasını istiyor. Yani oranın e, e, bir mahallenin ihtiyacı bize ondan hareket ettik zaten yani orada. aslında sizden önce e, hareket yerelden Başlam başlıyor gerçekten. <gülüyor> Aynen e, sevgi büyük şu an onu da e, evet. şimdi şey yapalım anladım, a, e, bu arada. E, şimdi biz ne, e, kimdik? Biz işte hayatta sol pencereden bakan, çevresindeki sorunlara sorunları kendine dert eden. Bir grup duyarlı mahalleli bir araya geldik ve dedik ki burada bir bu alan bizim mahallemizin ihtiyaçlarına bu boş atıl yıkımdan ve sökümden bir şekilde kurtarılan ama kaderini halen terk edilmiş bu alanın bizim ihtiyaçlarımıza cevap verebilir ve aynı zamanda koruyabiliriz. Yani korumak başta olmak üzere. Bunu kendimize zaten karar da çıkmıştı. Mahallenin ihtiyaçlarına çare olabileceğine dair bir yazı hazırladık. Kapı kapı dolaştık. Ve e, dedik ki eğer siz de bizimle aynı şeyleri düşünüyorsanız gelin Kaptan Hasanpaşa İlkokulunda biz bir toplantı. O zamanlar ilkokullarda toplantı yapmak biraz da daha rahat. Biz e, 100 kişinin katılımıyla... 96 yılında ilk toplantımızı yaptık ve o oradaki katılım hazirinin şeyiyle gazetane çevre gönüllülüğü olarak ismimizi belirledik. Daha sonraki süreçlerde de mahallede çeşitli mekanlarda mesela toplantılarımızı devam ettirdik. Ama e, bu faaliyetleri sürdürürken paydaşlarımızla birlikte e, hareket etmek istedik ve hem birlikte hem de bilimsel e, davranmaya özen gösterdik. Bu kurul kararında da ismi geçen mesela Besim Çeçener o dönemin kurul başkanıdır rahmetli ile birlikte biz bir danışma kurulu belirledik. Bu mimar bu süreç içerisinde bize zaten en büyük destekçilerden birisiydi. Yine bilimsel davranmak adına öncelikle bu hava fabrikasını tanımak istedik. İşte kimler yapmış? İşte Fransız ve Alman mühendisleri yapmış. O zaman ne yapalım? Fransız kültürle gidelim bir görüşme yapalım. O, o görüşmeler sırasında mesela yolumuz Stefan Yarasimots'a çakış çakıştı. Ondan bilgiler aldık. Ondan sonra resmi kurumlar, Kadıköy Belediyesi, İBB, mülkiyet sahibi, yetT bunlarla görüşmeler yaparken bir yandan da mahalleye yönelik çalışmalar yaparak kendimizi çoğaltmaya çalıştık. Basın açıklamaları yaparak bu alanın korunması ve mahalle ihtiyaçlarına yönelik dönüşümünü istedik. İmza kampanyası yaptık. 8 bin imza topladık ve bunu İBB'nin ilgili yerlerine, birimlerine teslim ettik. E, mahallenin tam ne istediğini anlamak için bir anket çalışması yapmaya karar verdik. Bu anket çalışmasını da bu mezunun dua yine rahmetli şimdi. E, Profesör doktor Mübeccel Kıray'dan fikir almak için onun Ataköy'deki evine kadar gittik. Ve onlar, onunla görüşüp işte bu anket föyü nasıl olmalı e, diyerek fikir aldık ve bir föy hazırladık. Ee, bu mahallede yine kapı kapı yani bizim en çok kullandığımız yöntem kapı kapı dolaşarak kendimize anlatmak ve bu anlatmalar sırasında e, kendimize yeni paydaşlar bulmaktı ve çoğalıyorduk da bu yani e, yüz yüze iletişim gerçekten bizim çoğalmamıza neden olan mesela yüz yüze görüşmelerimiz sırasında e, bize ilgi duyan bir arkadaşımız sonradan bize bir başkan olmuştu bir dönem başkanlık yapmıştı bize bu da çok önemli oluyordu. Anket sonuçlarından mahallede ne istendiği ortaya çıktı. Mahalleli öncelikle yeşil alan, kültür merkezi, kütüphane ve en son olarak da bir e, enerji müzesi istiyordu. Bültenler çıkardık. Yani Her hafta bülten çıkarıyorduk. Üyelerimizin arasında karikatürist vardı, şair vardı, e, makale yazabilecek arkadaşlarımız vardı. Her hafta bunu yani her hafta bunu düzenli yapmak da çok önemli. Farklı siyasetten arkadaşlarımız vardı içimizde. Biz de her siyasi partiye eşit uzaklıkla kalarak e, hareketimizin daha uzun soluklu olmasını sağladık. Çok teşekkürler. E, Baya e, hem mahalleye katmışsınız özellikle anket de sanıyorum çok yararlı olmuş. Yani o mahalleye sormuşsunuz ne istiyorsunuz diye. E, anladığım kadarıyla bütün bu süreç sizi de dönüştürüyor bir yandan. Ee, hem evet. yönetim modeli kitabı çıkartıyorsunuz hem bu e, birlikte e, çeşitli kavramlar üzerinden bir tartışma da yürütüyorsunuz. Bir de tabii festivaller var. Ben şimdi Maya'ya sormak istiyorum bu festivalleri. Hani 2000 sonrası yaptığınız festivali. Dolayısıyla ilk festival fikri nasıl ortaya çıktı? E, ve bu herkese açık festivalleri nasıl organize ettiniz bunu merak ediyorum Maya. E, senden bunu dinleyebilir miyiz? Aslında o kısım şöyle e, onu Nilgün anlatacak. Çünkü benim sürece dahil olmam da tam da o festivallerin bittiği yıllara e, denk geldi. Evet. Hemen ben o zaman onu kısaca anlatayım. E, i̇lk festivalimizi 97 yılında e, yapmak istedik. E, İETT e izin vermedi. E, benim alanımda düğün yapamazsınız şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Biz de dedik ki hayır, biz bunu yapacağız. Nasıl yapacağız? Gasane'nin hemen üstünde yer alan İkbalie sokakta biz bu şenliğimizi organize etmeye karar verdik. Bir sahne kurduk. Ondan sonra sanatçılar çağırdık. Tahta bacaklarla e, ve e, çocuklara gasane duvarında bir büyük bir bar. Brand'a gerdik çünkü duvara da zarar vermek istemiyorduk. O da koruma altında olduğu için. Brand'ın üzerine çocuklar resimler yaptılar. Tahta bacaklar orada gezdi. Etkili şeyler, faaliyetler yaptılar. İlk şenliğimizi gerçekleştirdikten sonra sonraki yıllarda İETT'den izin çıktı. Ve biz şenliklerimizi çok geniş kapsamlı yani e, bölge ilkokulları, bölgen üniversiteleriyle birlikte e, burada e, çok e, paydaşlı e, şeyler yaptık, şenlikler yaptık, 9 yıl e, dokuz e, kere ve en önemlisi de e, üç haftalık süren bir e, uluslararası festivallerdi. E, e, üç hafta burada bir kültürün nasıl üretilebileceğini Göstermiş olduk aslında. Yani biz fiilen oranın bir kültür merkezi olarak çalışması, yaşamasını istedik. Bunu halka ve ilgili resmi kurumlara da gösterdik aynı zamanda. Bir festivalimizi şenliğimizi Marmara Üniversitesi ile birlikte yaptık. Yani orada gelen genç kuşak sanatçılar heykellerini orada yaptılar. Yani birlikte yaptık. O kadar çok paydaşımız bu süreçte bu... Bu dokuz şenlik sırasında o kadar çok katılımcılarımız oldu ki e, biz kültürün tüketildiği değil, kültürün üretildiği bir kültür merkezi olsun istiyorduk. Tam da bunu yaptık ve şimdi de bunu istiyoruz aslında. Evet. Peki o süreçte kasane çevre gönüllüleri kaç kişiden oluşuyor? Çekirdek veya onun dışındaki büyük ekiple beraber bir de bir e, tüzel kişiliğiniz yok değil mi? Şöyle. Aslında bizim e, belediyeden, Kadıköy Belediyesi'nden bir yer tahsisi için tüzel kişilik edindik. Mecbur kaldık onda. Yoksa Gazetane Çevre Gönülleri ismimizi aldığımızı söylemiştim. Daha sonra Hasan Paşa'nın Tabit Pazarında bir yer edinebilmek için Gazetane Çevre Kültür Kooperatifi adında bir tüzel kişiliğimiz oldu. E, bu da Türkiye'de sayılı çevre kültür kooperatiflerinden birisidir. Hangi? E, bu, e, bunu... E, 99 yılında falan olmalı ki biz orada mesela proje bir de mesela projenin İTÜ'ye verilmesiyle ile ilgili çabalarımız ve İTÜ'nün bu projeyi burada sunması halka sunmasını da burada sağladık. Zaten 2000, 2001'de proje onaylanmıştı. En son bu çabalarımız sonrası proje onaylandı diyelim ve yürürlüğe girdi diyelim. Uygulaması başladı. Ondan sonra da ki 2019 yılı faaliyetlerimizde Maya anlatsın isterseniz kısa kesiyorum. Evet, şimdi hemen Maya'ya geçelim. da e, 2019 sonrasını anlattım. Bir de şeyi de merak ediyoruz. Biz Ekmer'le programdan önce konuştuk da e, ona da belki değinirseniz biraz. Çok hızlı ben hemen soruyu sorayım. E, müze Gazthane'de neden sizi artık o belliye dahilsiniz? Gazthane çevre gönülleri e, kalıcı olarak bir sergiyle bu mücadele orada yer alacak mı? Bu soruyu da hemen ben ortaya bırakıp Maya'ya sözü veriyorum. Aa, zaten tam da oradan başlayacaktım. Ee, işte 2019 yerel seçimler sonrası Gazahane tarihinde ilk defa Gazahane Çevre Gönüllüleri bir sosyal demokrat belediye ile muhatap olmaya başladı. 2009'un Kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve yüklenici firma bir tanışma görüşme toplantısı yaptı. Sonra e, aradan geçen bir, bir sene oldu ve o süreç içinde biz e, hiçbir geri dönüş alamadık. E, sağdan soldan bilgi topladık vesaire e, derken artık dedik bizim e, bir yandan da restorasyon bayağı hızlanmıştı ve 2020'nin sonuna geldik. 2020'nin sonuna geldiğimizde de e, dedik ki biz bu iş böyle olmayacak. Bizim başka bir şey yapmamız lazım. Sesimizi duyuramıyoruz, sürecin nasıl ilerlediğini bilmiyoruz. Dedik ki önce bir şeye başlayalım. Önce WhatsApp grubumuzu kurduk. Tekrar eski dostları bir araya getirdik. Çünkü 2010'dan beri aramızda da tabii ki o güzel kişiliğin sonlanmasıyla birlikte bir şey de olmuştu. Arkadaşlıklar dışında kopuşlar da olmuştu. O WhatsApp grubuna hareketli bir toplantı yaptık. Tam da pandemi zamanına denk gelen bir toplantıydı. Toplantısı. Dedik ki biz çevrim için seminerlere başlayalım. Acilen sosyal medya hesaplarımızı oluşturalım. Ve bir tür hem mücadele tayinine dair sergi için hem de bu katılımcı süreçleri daha iyi anlatabilmek için dört beş koldan baskı yapalım. O yüzden de Beş çevrimçi e, seminer düzenledik. Bunları da böyle tam katman katmanı ördük. Hatta e, başlıkları da çok hızlı geçiyorum. Yani anlaşılması açısından anlam, anlam bütünlüğü var çünkü. Önce ilk seminerde e, Hasan Paşa Gazanesi süreci ve deneyimleri diye bir seminer yaptık. Çünkü hepimizin aslında kendi deneyimlerimizi tazelememiz gerekiyordu. Kendimizi hatırlatmamız gerekiyordu. Sonra Hasan Paşa Hastanesinin öğrettikleri diye ta yıllar önce yazılmış işte lisans tezleri, e, heykel çalışmaları, e, yüksek lisans çalışmalarını yerleyip topladığımız başka bir seminer yaptık. Hafıza, Mekan Dönüşüm ve Endüstriyel Miras diye bir şey yaptık. E tamam mekan dedik, e, o zaman demek ki katılım, kamusallık bunların tartışılması gerekiyordu. Bir seminer daha yaptık. E, burası bir, e, kültür alanı, bir kültür alanı, bir kültürel mekan aynı zamanda. Ve kamusal da bir alan. E o zaman e, kamusallığı sanat bağlamında tartıştığımız başka bir beşinci seminer yaptık. En sonunda e, ortak bir yaşam ve komşuluk alanı gasane diye bir e, son bir forumla e, bitirdik. Bütün bunların hepsini YouTube'a yükledik. Her birinin çağrısını Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'da yaptık. Ve tabii aynı zamanda da İBB ile yazışmalara kılıcı sergi meselesinde sürekli devam ettik, dilekçeler verdik ve nihayetinde de Nisan ayında bir şey imzaladık. Kılıcı sergi protokolü imzaladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'yla. Aynı zamanda süreçte bir de şeyler yaptık. Alan gezileri yaptık. Bu alan gezilerinde de Kadıköylüleri İstanbullulara, komşularımıza davet ettik açık davet heykeltıraşlar, görsel sanatlarda çalışan arkadaşlar, fotoğrafçılar, yazarlar, akademisyenler, üniversiteler birçok topluluk bu gezilere katıldı. Aslında biz bu bir yandan da söz, bu alanda söz söyleyenleri çoğaltmak istiyorduk. Yani daha eskiden yaptığımız gibi özneleri çoğaltıyorduk. Yani aslında buranın asıl sahiplerinin kimler olduğunu, kimler olması gerektiğini, ya biz değil, yani Kadıköy'de sanatçılar, İstanbul'da sanatçılar, e, buradaki kültürün birlikte üretilmesi gerektiğini, yani bir gün demin dediği gibi kültürün yukarıdan e, şey yapıldığı değil, belirlendiği değil, aşağıdan üretildi bir e, model ortaya koymaya çalıştık. Yani Kalıcı sadece Fer bir sergi alanı değil, sergileme alanı değil de kültürel üretimin gerçekleştiği bir alan. Peki evet. şu anda o, o yapı yok değil mi? Hayır yok. Şu Hı? anda e, arada dilekçelerimizi vermeye devam ediyoruz ısrarlı bir şekilde. E, İBB'nin farklı birimleriyle. E, alanda zaten iki ayrı e, oluşum var şu anda. Bir tanesi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı. Bir diğeri ise... E, Yine bir belediye iştirakı olan kültür AŞ. Sonrasında... E... Alanın yönetiminde de çevre gönüllerinin bir e, rolü yok şu anda. Hayır yok. Tabii bu da talepleriniz arasında. Bu da taleplerimiz arasında. Evet, katılımcı bir yönetim olsun diyoruz. Ama bu biraz şöyle de ilerliyor. E, hani bize söylenen şöyle, var mı bir projeniz? Yani bir projeniz var mı? Yani. Yani evet. hani katılımı e, kamusallığı dışlayıcı bambaşka bir dil bu proje dili zaten. Evet evet. Ve <gülüyor> siz güzel kişiliğin sonlanmasından sonra dediniz, güzel kişilik sonlandı mı? Yani kompaktif. Evet. O niye? 2011-10 senelerinde sonlandı Neden? şey. E, şöyle olmuştu. E, Avrupa Kültür Başkenti e, 2010 evet. Avrupa Kültür Başkenti'nde bayağı bir biz de heyecanlanmıştık. Çünkü e, kapsama alınmıştı. Hasan Pişak Hastanesi'nin restorasyon süreci vesaire. E, ve bizim oradaki e, işte, stratejik yönetimi modelimiz e, gibi şeyler. Fakat e, sonra bütçe yetersizliği gibi nedenlerle meselenin esamesi bile okunmadı desek yeridir. Tabii ki birçok tartışma oldu. Ve bir tür ne diyelim kırgınlık mı? E, bir tür Küçük o sıradaki hüsran mı diyelim? Artık dedik hani olmuyor ve biz de yorulduk ve bir, aslında bir yorgunluk yaşıp, duyguluk yaşayıp bıraktık. Hmm. Ee, yani aslında Maya öyle demesek de şöyle desek e, e, belki belki aynı duygularım e, var. Yani yok o, <gülüyor> bence öyle demeyelim. Tamam. Biz sadece tüzel kişiliği e, sonlandırmamızın nedeni. Her sene genel kurul yapmak, böyle devlet şeyi gibi çalışmak bize biraz zor geldi. Yani hükümet komiserini çağırıyorsunuz, genel kurul yapıyorsunuz, o oğlun hükümet komiserinin önünde toplantılarınızı organize ediyorsunuz. O tüzel kişiliğin bize verdiği ekstra bir rahatlık, aksine bir rahatsızlık olmaya başlamıştı. işte yapmadığınız zaman direkt... Suçlu oluyorsunuz, mahkemeye çıkıyorsunuz falan. Onu kaldırdık yani. Sadece hı hı. bu. Biz yine çalışmalarımıza devam ettik. Yeni yaptığımız bir takım şeyler var. Onlara bir iki cümleyle sürer ayın ilk cumartesi, dasaneyi arşınlıyoruz diye bir çağrı açıyoruz. Şeyden sosyal medya hesaplarımızdan işte bir sınır getiriyoruz, kayıt alıyoruz ve kayıt alanları yani birbirine yabancı İstanbul'un her yerinden insanlarla birlikte alanı geziyoruz. Bunu da üç aşamada yapıyoruz. Yani e, mesele e, gaz, gazın üretilme süreci, bunun iklim meselesiyle ilgisi, gazhanenin mücadele tarihi ve sonuçta bunu bir forumla bitiriyoruz. Sonrasında da yine Google formla katılımcılara katılımdan ne anladıkları, katılımcılıktan ne anladıkları, gazhanede ne yapmak isterler aslında gibi bir dolu sorular yöneltiyoruz. Bir tane de yeni bir şey başlıyoruz. Daha, onun henüz haberlerini geçmedik. Ee, bu da her ayın 3. Cumartesi günü olacak. Kentten, kırdan e, kent mücadeleleri diye. E, onu da e, hani Bergama'dan e, geçmişteki park otel ya da Taşkışla deneyimlerine kadar bütün bu kentte, kırda biriktirdiğimiz deneyimleri, birbirimizin deneyimlerini çoğaltacağımız yeni bir e, etkinliğe ee, başlamayı düşünüyoruz. Bir yandan da Hasanpaşa'daki yeşil alan mücadelemiz var. 15 bin imza toplamıştık. Bir ufak da ben Buyurun. ekleme yapayım. Hani biraz önce dediniz ya yönetimde var <gülüyor> mısınız? Aslında biz bir şekilde var oluyoruz yine. Yani e, bir, bir resmi bir varoluşumuz olmasa da orada işte her ay orada birkaç kere alan gezisi yapıyor, yaptırmak ya da işte kent hakkı söyleşilerini orada yine bir mekan tahsisiyle birlikte yapıyor olmak her hafta orada toplantımızı her evet, perşembe olsun, evet. orada yapıyor olmak bununla ilgili afişlerle bunun duyurusunu yapmak bir anlamda aslında bizim yönetime bir şekilde kendi bildiğimiz şekil, şeklimize var olduğumuzu da gösteriyor. Aslında sizin sayenizde yani bu bağımsız Gashane Çevre Gönüllüleri sayesinde dönüşen ve kurtulan bir alandan söz ediyoruz. Ama ne yapılanması, yapılma sürecinde ne restorasyonunda çevre gönüllülerinin rolü var. Daha doğrusu onlara danışılmadan yapılıyor, Bütün kararlar veriliyor. Ondan sonra yönetime açıldığında da yönetimde de yine çevre gönüllülerinden ve mahalleden kopuk bir yönetim anlayışı var. Yani katılımcı olmayan bir anlayış var. Dolayısıyla aslında siz evet bunu başarıyorsunuz ama sistemleşmeye yönelik bir tarzda değil. Yani sistemin dışından başarıyorsunuz. Bu tecrübeden aslında bizim yani varmaya çalıştığımız şey bu işlerin başında o mahalleliye, o çevre gönüllülerine, oradaki gönüllü katılımcı insanlara açılması bütün projelerin ve katılım sağlanarak bütün süreçlerin yürütülmesi ve hatta sonrasında da bir kültür merkezine ya da başka bir şeye dönüştüğünde onun yönetiminde de katılımcı bir model izlenerek mahallelinin e, rolünün olması. Siz bu tecrübeyi belki bir el kitabı, gazetane üzerine yazılan tezler, çalışmalar olduğunu biliyorum ama belki böyle derli toplu bir e, Kitapta herkesin çok işine yarar. Bir e, turik şey? bile düşünüyoruz şu an için mesela hmm. ilk etapta. Evet. Peki e, çok çok teşekkürler. Maalesef zamanımızı e, doldurduk. Açtık. açtık bile herhalde. Evet, <gülüyor> evet bir şekilde diğerlerden ya, kesmek e, zorundayım. Evet Gashane Çevre Gönüllüleri sevgili Nilgün Canatar ve Maya Arıkanlı Özdemir'le beraberdik. Gülsel'i Baki'yle beraber sunduk. Haftaya görüşmek üzere. Sizlere çok teşekkürler. Dinleyicilerimize çok teşekkürler. Hoşçakalın. Biz de teşekkür ederiz. Evet.